82. Konu, Hazreti Peygamberin Adi Bin Hatim'i İslam'a davet etmesi, Adi Bin Hatim, radiyallahu anha, şöyle anlatıyor, Kulağıma Rasulullah'ın peygamber olarak gönderildiği haberi geldiğinde şiddetli bir şekilde bu haberden rahatsız oldum, çıktım, Rum diyarının bir bölgesine gittim, bir rivayete göre Kayser'e vardım, buraya varışımda en azından Rasulullah'ın peygamber olarak gönderilmesinden duyduğum hoşnutsuzluktan daha hoşnutsuz geldi bana, kendi kendime, vallahi keşke o kişinin yanına varsaydım. Resul-ü Ekrem'i kast ediyor, eğer yalancı ise bana bir zarar veremezdi. Eğer doğru ise bunu bilmiş olurdum, dedim. Böylece Resulullah'ın yanına vardım. Vardığımda halk, Adi bin Hatim, Adi bin Hatim, diye bağırdı. Resulullah'ın yanına gittim. Bana, ey Hatim'in oğlu Adi, Müslüman ol, sağlam kal, sözünü üç defa tekrarladı. Ben de, ben bildiğimin üzerindeyim, dedim. Resul-ü Ekrem, ben senin dinini senden daha iyi bilirim, dedi. Ben de, sen dinimi benden daha iyi mi biliyorsun, deyince Resul-ü Ekrem evet, dedi ve devamla, sen Hristiyanlık ile Sabi'lik arasında bulunan Rekusiye dininden değil misin, buna rağmen kavminin ganimetinin dörtte birini de yiyorsun, dedi. Ben de cevap olarak, evet, dediğin gibiyim, dedim. Resul-ü Ekrem devam etti. Senin dinine göre bu sana helal değildir, rasul Ekrem durmadan bana bende olanları söylüyor, ben de ona tevazu gösteriyordum, sonunda bana, dikkat et, kesinlikle ben seni Müslümanlıktan alıkoyanı biliyorum, sen düşünüyorsun ki halkın zayıfları, kuvvetsizleri Muhammed'e tabi olmuşlar, Araplar onu terk etmişler, sen el-Hayır'ı, küfenin yakınında bir yerdi ve Kisra'nın da merkeziydi, biliyor musun, dedi, ben de cevap olarak, görmedim, fakat işittim, dedim. ''Rasûl-ü Ekrem, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu iş tamamlanacaktır. Öyle ki kadın tek başına hayırden çıkıp hiç kimsenin koruması söz konusu olmadan gelip kabe'yi tavaf edecektir. Allah'a yemin ederim, Kisra bin Hürmüz'ün hazineleri Müslümanlarca fethedilecektir.'' dedi. Adi diyor ki, ''Ben sordum, Hürmüz'ün oğlu Kisra mı?'' ''Rasûl-ü Ekrem, evet, Hürmüz'ün oğlu Kisra.'' buyurdu ve devam etti. Allah'a ent içerim ki mal o kadar çok olacaktır ki hiç kimse artık mal kabul etmeyecektir. Adi bin Hatim diyor ki, işte kadın hayırdan çıkıyor, hiç kimsenin korumasına ihtiyaç duymadan gelip Kâbe'yi tavaf ediyor ve kimse ona karışmıyor, ben Kisra'nın hazinelerini fetheden sahabiler arasındaydım, nefsimi elinde tutana yemin ederim, üçüncü hadise de olacaktır. Yani mal o kadar çoğalacaktır ki hiç kimse artık ona iltifat etmeyecektir. Çünkü Allah'ın Resulü böyle söyledi, Adi bin Hatim şöyle anlatıyor, Allah Resulünün akıncıları geldi, ben de o zaman akrebde bulunuyordum, esir edilenler arasında halam da vardı, başka insanlar da esir edilerek götürülmüştü, esirler Allah Resulüne geldiklerinde peygamberin teftişi için saf haline dizildiler, aralarında bulunan halam, Resulü Ekrem'e hitaben, ey Allah'ın Resulü, yardımcı uzaktır, çocuk yoktur, bense yaşlı bir kadınım, Herhangi bir hizmette bulunamam.